92. konu, Hz. Peygamberin Ammar ile suheyb İslam'a davet etmesi, Ammar bin Yasir şöyle anlatıyor, Sinan oğlu Suheyb Darül Erkam kapısında bir araya geldik, Resulullah Darül Erkam'daydı, ben Suheyb'e, sen burada ne arıyorsun, dedim, o da bana, sen burada ne arıyorsan ben de onu arıyorum, dedi, ona dedim ki, ben Muhammed'in huzuruna gidip onun konuşmasını dinlemek istiyorum, o da, ben de aynı şeyi istiyorum, dedi, Böylece Rasulullah'ın huzuruna girdik. Biz İslam'a arz etti, biz de Müslüman olduk. Sonra o gün akşama kadar bekledik. Sonra Rasulullah'ın yanından çıktık, gizleniyorduk. Ammar ile Suheybin İslam'a girmesi 30 küsur kişi İslam'a girdikten sonraydı. Allah hepsinden razı olsun.